Resulullah'ın Hayatı Mustafa İslamoğlu Dördüncü Kaset Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيلها حبل ومسهد صدق الله وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّهِد۪ينَ الشَّاكِر۪ينَ بِقَلْبِنْ سَل۪يمِ Efendimiz ilk davetin ardından yavaş yavaş kendi çekirdek kadrosunu oluşturmaya başlıyor. Bu her davanın selameti açısından şart olan bir faaliyet. Her peygamber de onun için kendisine önce çekirdek bir kadro yetiştirmiş. Bunu peygamberimizin dilinden her peygamberin bir havarisi var, havarileri var diyor Resulullah Efendimiz. Benim havarilerim de ensar ve muhacir. Her peygamberin havarisi olur. Onun için havariyi biz çekirdek kadro olarak da alabiliriz. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam bu çekirdek kadroyu davetin ilk yıllarında ciddi bir zemin üzerine oturdu. Bu çekirdek kadronun eğitim el kitabı bir tek Kur'an. Bunları Kur'an terbiye ediyordu. Bunlar Kur'anla terbiye ediliyordu. Yani... Allah terbiye ediyor. Onun için Kur'an'ın nüzül süreci ve bu nüzül sürecine tekabül eden asr-ı saadetteki hayat bizim için çok çok derin anlamlar ifade ediyor. Bir ayetin hangi ortamda neler demek istediğini anlamanız için... O, ayetim, o ayetin indiği yılı, o ayetin indiği yılda olanları, o ayetin indiği toplumu, o ayetin indiği topluluğun ruh halini, o ayetin indiği toplumun çevresel şartlarını iyi bilmeniz lazım. Onun için de ben başından beri hep Kur'an'la beraber götürüyorum siyeri. Evet sevgili dostlarım, bu dönemde işte okuduğum ayetler iniyordu. Öncelikle... Fatiha ki namazla birlikte Fatiha da gündemine giriyordu müminlerin. Fatiha ile birlikte namaz da gündemlerine giriyordu. Fatiha aslında bir manifesto idi. O günkü inanç sistemlerine karşı müstakil ve insanlığın değişmez değerlerinin öbür adı olan İslam'ın özünü ve özetini sunuyordu. Adeta Fatiha tüm ilahi vahilerin özeti biçimindeydi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin varlık aleminin, varlık dünyasının terbiyecisi, görüp gözeticisi, bakıp onarıcısı, yücelticisi, doyurucusu, mürebbisi olan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Hamdlerin tamamı, senaların tamamı Övgülerin tamamı, işte varlık dünyasının terbiyecisi olan Allah'a aittir. er rahim O Allah ki, yani bizim hamd ettiğimiz Allah, mutlaka ve mutlaka şu sıfatları haiz olan Allah'tır. Rahman ve Rahim olan. Ey müşrikler, sizin inandığınız Allah inancı değil. Siz böyle bir Allah inancına inanmıyorsunuz. Siz Rahman ve Rahim olan, insan hayatına her an müdahil olan, insanın rahmetiyle her an üzerinde olan, insanı rahmetiyle içinden ve dışından kuşatmış olan, insana şah damarından yakın bir Allah'a inanmıyorsunuz. Onun için ey müşrikler biz Allah'a inancımızı ifade ederken aslında... Sizin inancınızı da reddediyoruz. Çünkü sizin inancınız Rahman ve Rahim olan bir Allah inancıdır. Malik-i <gülüyor> Yevmiddin. Ey müminler, ey iman edenler. O Allah rahmetiyle insanı içinden ve dışından kuşatmıştır elbette. Elbette rahmet sıfatı onun hem zatî hem de fiili sıfatıdır. Onun için Rahman gelmiştir. Zatına ait bir sıfat olarak, rahim gelmiştir sıfatı müşebbehe olarak, mübalağa ile ismi fail olarak. Yani rahmeti sonu sınırsızca, daha doğrusu rahmeti kendisine meslek edinmiştir. Onun mesleği rahmet. Ama bunu deyince hemen, hemen gevşetmeyin işi. Hemen laubalileşmeyin. Hemen işi sadece umuda dökmeyin. Bir de havfi olmalı. Beynel havfi ve reca olması için, umut ile endişe arasında olması için bir de endişesi olmalı bunun. Nedir? malik <gülüyor> Din gününün de sahibidir o. Bir gün hesap da soracak, bir gün hesaba da çekecek. İyyâken <gülüyor> a'budu ve iyâken Buraya kadar... Allah kendisini tanıtıyor. Nasıl tanımamızı istediğini ifade buyuruyor. İşte burada, bu noktada kendisine yönelip artık adeta Fatiha'nın yarısı Allah'tan kula, diğer yarısı da kuldan Allah'a. Bir diyalog. Geçen de dedim ya namaz Allah'la kul arasında bir diyalogtur. Onun için Fatiha bu diyalogun bizatihi söze dönüşmüş biçimi Bundan sonra İyyâke na'budu ve İyyâke na'slâh. Yalnız sana, yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım direniriz. İşte bu aslında her çağda, her çevrede, her zaman ve mekan diliminde insanı sonsuz ve sınırsızca özgür kılan muhteşem bir sılvandır. Tarnak içine. Özgür kılan diyor. Yalnız Allah'a kul olan, Allah'tan başka hiçbir şeye kul olmamaya an demek. Onu hangi şeyin önünde yerlere kapatabilirsiniz? Allah'tan başka kime secde ettirebilirsiniz? Kimin önünde eğilebilir o insan? Kimin önünde kıyama durur? Allah'tan başkasına. Allah'tan başkasına onu kulluk ettiremezsiniz. Kula kul olmaz, eşyaya kul olmaz, makama kul olmaz, paraya kul olmaz. Allah'a olmuştur. İşte özgürdür artık. Allah'a kul olunca özünü gürleştirmiştir. İç zenginliği kazanmıştır. Özü öyle gür olmuştur ki, çünkü Allah'ı, Allah'ın muhabbetini... ...Allah'ın tecellisini yüreğine doldurmuştur. Yere göğe sığmayanı yüreğine konuk etmiştir. Onun içinde özü gürleşmiştir ve özgürleşmiştir. <gülüyor> İhdine sıra dalmışsak, artık etmez misiniz? Artık ellerinizi açıp, ona yakarmaz mısınız? Madem yalnızca ondan isteyeceksiniz, hadi isteyin. Ne istersiniz? Ey insan, Allah'tan bir tek şey iste deseler... Sen ne isterdin? Hı. Ey insan ben sana bıraksaydım sen incik cincik boncuk isterdin. Ama sana ne isteyeceğini bile ben söylüyorum. Çünkü sen ufak şeyler istersin. Çünkü ufaksın. Sen bayağı şeyler istersin. Çünkü içgüdülerinle hareket edersin. Sen azla adi şeylerle oyalanmayı seversin. Çünkü öz benliğinin ayartıcı duyguları seni kaplar. Onun için ne isteyeceğini de söyleyeyim. Yani benden ne istenir? Benden en çok ne isteyeceksin ey insan biliyor musun? Hidayet istekiz. İhrine sıra da Bizi dost doğru yola iner. Yalnız ey insan ...benden isterken tek başına isteme. Çünkü seni tek görmek istemiyorum. Sen... ...ben olarak gelme karşıma... ...biz olarak gel. Biz dersen... ...sana da bir pay ayrılır. Ben dersen... ...hiçbir şey ver. Onun için biz de. Bizle gel. Bizle gel ki... ...belki geldiklerinin arasında... Yüreği Allah'a çok yakın biri olur, sen de onunla beraber kabul edilirsin. Onun için biz de, ihdina de, ihdini deme. Demek ki bizle gelirsen ümmetle gelmiş olursun. Evrensel insan olursun. Bir değil, milyonlar olursun. Bir baş değil, milyonlarca baş, bir yürek değil, milyonlarca yürek olursun çoğalırsın. İşte o zaman kainata sığmaz olursun. O zaman Allah'ın kabulüne mazhar olur. Sıratallezine en'amte aleyhim. Ve bize ne isteyeceğimizi söylemekle yetinmeyen Rabb kimler gibi isteyeceğimizi de söylüyor. Tabiri caizse tırnak içinde tiyo veriyor. Kopya veriyor. Kim gibi isteyin ey insanlar biliyor musunuz? Sizden evvel sırada lezine em'amte aleyhim Kendilerine iman, ihlas, amel, ibadet, izan, irfan, hikmet, meveddet, muhabbet ülfit verilmiş ve devlet verilmiş o peygamberler, o siddikler, o öncüler, o şehitler gibi isteyin. Onlara verilenden siz de isteyin. Yani onlar gibi isteyin. Gairil makdubi alehim Ve şu iki şu iki zümre gibi olmaktan da Allah'a sığının. İki tarihi sapmadan da Allah'a sığının. Yahudileşmeyin ve Hristiyanlaşmayın. Ne dini vicdanınıza hapsedip Hristiyanlaşın, ne dini törenselleştirip Yahudileşin. Ne peygamberlerimizi taşlayıp Yahudileşin, ne peygamberlerinizi ilahlaştırıp Hristiyanlaşın. Ne dini dünyadan ayırıp Hristiyanlaşın, ne Dini dünyanıza kaldıraç olarak kullanıp Yahudileşin. Dengeli olun. Bu iki sapmaya da uğramayın. Mesaj bu. Bu mesaj, dikkatinizi çekerim, daha ilk bir buçuk yıl içerisinde iniyor. En geniş zaman dilimi olarak. Tüm ihtilafları da gündeme, göz önüne alarak söylüyorum. İlk bir buçuk yıl içinde. Çok ilginç bu mesaj. Bu mesajın, muhataplarının ilk Müslümanlar olduğunu anlarsanız, ne muhteşem bir eğitim düzeyi yakaladıklarını da öğrenmiş olursunuz. Bugün dahi bugünün şu okuyan, yazan, üniversiteli bilmem neli, doktora yapmış insanına bu mesajı kavratamıyoruz. Hatta günde en az 17 kez okuduğu halde ki sırf farzlarda 17 kez, eğer nafileleri de kılıyorsa kırk küsür kez okuduğu bu mesajı ve bunu çarpın namaz kıldığı süreyle. Ömründe binlerce kez okuduğu bu mesajı hala bugünün insanına kavratan. Bu mesajı kavrasın yeter zaten. Onun için neden onlar öyleydi sorusunu soruyorsanız, mı yok bu işin, sihir değil, büyü değil. Nedir? Doğru algılamak. ...mesajı doğru algılamadık. Evet sevgili dostlarım... ...işte bu mesajlar eğitiyordu... ...sindiriyorlardı. Adeta kaşık kaşık... ...vahiy yudumluyorlardı onlar. Kaşık kaşık. Hücrelerine... ...kromozomlarına giriyordu... ...siniyordu vahiy. Ve peygamber gibi bir mürebbileri vardı. Daha önce değinmiştim... ...peygamber de öğretmensiz değildi... ...onun öğretmeni Cebrail'di. Bakınız Allah'la doğrudan... ...muhatap olabilen bir peygamberin bile... ...sili bir öğretmeni vardı. Kılavuzu vardı. Ve peygamber de onların öğretmeniydi. Ve çekirdek kadrosunu tek tek yetiştiriyordu. Peygamberin yakın ev halkını daha önce size teker teker saymıştım. Onu geçiyorum. Şimdi halka genişliyor. Halka yine teker teker genişliyor. Talip oğullarından o tepki... ...geçen hutbede ifade ettiğim tepki alındıktan sonra... ...artık... Adam adama markajla çalışmaya başlamıştım müminler. Bakıyorlar, kumaşı kaliteli olan birini gördüklerinde ona açıyorlardı. Vahyin kapağı. Kumaşı kaliteli diyor. Kalitesiz kumaşlara dokunmuyorlardı. Adam insan ormanına çıkıyorlar, odunluk ağaçlara dokunmuyorlardı. Mobilyalık ağaçları tespit ediyor. İyiyim mobilya olacak, Ceviz, gürgen, maun iyi tespit ediyorlardı. Kavaklara falan dokunmuyorlardı. Daha keresle lazım değil. O sonra. Sadece cins ağaçları tespit ediyorlardı. Cins olmasına bakıyorlardı. Fakir, yoksul, köle olmuş olmamış hiç önemli değil. Cins olur Onun için de teker teker işaretliyorlardı. Bunlardan... Geçen derste saydıklarımın üzerine Resulullah'ın kuzenlerini sayabilirim. Amca çocukları. Dört amcası var. Ebu Lehebin tepkisini geçen dersimizde izah etmiş. Bu hafta da Tebbet suresini okudum. O sadece o doğrudan karşı çıktı. Diğer üç amca: Ebu Talip, Hamza ve Abbas. Üç amca. ...ne doğrudan karşı çıktılar... ...ne de kabul ettiler. Ebu Talip... ...kabul etmedi. Ancak... ...karşı da çıkmadı. Hatta bir kezinde... ...müşrik heyeti... ...bu söylenti yayılıp da... ...Mekke'de bir vaveyla kopup... ...Resulullah'ın artık yavaş yavaş... ...etrafı dolmaya başlayınca... ...Mekke'nin kodamanları geldiler... Resulullah'a, Ümeyye bin Halef başlarında, Ebu Cehil onun arkasında, Mekke'nin büyükleri, Kodamanları geldiler ve dediler ki, Ebu Talip, biliyorsun sen Mekke'nin seyyidisin. Senin üzerinden geçerek bir şey yapmak istemiyoruz. Çünkü kuralları var öyle. Her ne kadar bir yasa, bir kanun yoksa da adı konulmamış kabile yasaları var. Bir site devleti. Bu adı konulmamış yasalar cari. Bunları çiğneyen hem toplumdan dışlanıyor hem de cezalandırılıyor. Onun için öyle yapamıyorlar her işlediklerini. Şu yeğeninin ettiklerini biliyorsun. Bizim tanrılarımızı küfrediyor. Bizim tanrılarımızı kabul etmiyor. Problem aslında bundan derin bir şey. neydi biliyor musunuz? Şundan korkuyorlardı. Mekkeliler, yani Kureyş dediğimiz tüm Mekke kabileleri, Mekke'yi daha önceki alılardan savaşla almışlardı. Daha önce Kureyş Mekke'de değildi. Kureyş köpek balığı anlamına gelir. Demek ki sahil kabilelerinden biri bu daha önce sahilde uzakta yerleşmiş bir kabile. Geliyorlar Huza alılardan mübarek beytin olduğu kenti savaşla alıyorlar. Niye? Huza alıların ihanet ettiğini düşünüyor bölgedeki Araplar. Onun için de Kureyş destekliyorlar. Ve Kureyş bölgenin ciğerparesi olan bir kenti, ticaret merkezini eline geçiriyor. Ticaret merkezini eline geçiren çok geniş bir bölgeyi yani Türkiye'nin üç katı bir coğrafyayı nüfuz altına alıyor. Onun için çok önemli hem siyasi hem sosyal hem de ki birinci olarak ekonomik bir kazanım. Huzağalılar da kendilerinden önceki cürhümlülerden alıyorlar. Yine gerekçe aynı. Kureyşler korkuyorlar. Kutsal kent elimizden gider... Peki Kureyşler nasıl bir sistem getiriyorlar? Şöyle, herkesin putu kabul olunur. Hiç kimsenin putuna dokunulmaz. Yani hoşgörülü adamlar, işin garibi. Hoşgörünün zirvesine bakın. Hiç kimse Kureyş müşriklerinden daha hoşgörülü olamaz. 360 tane put koyabildiler onlar Kabe'ye. Bu hoşgörünün zirvesidir. Daha hoşgörülü kim olabilir ki? Bölgede 360 putun konduğu bölgede değil, dünyada ikinci bir dini merkez yok. Herkesin putu hoş geldi, safa geldi. İşin garibi Kabe'nin içinde sadece putlar yok. Her semavi dinlerin sembolleri de var. Örneğin Kabe'nin duvarındaki resimlerden biri, kucağında İsa olan bir Meryem ikonası figürü. Ya. Ve bu hatta hatta daha sonra 150 yıl içerisinde kalıyor Resulullah diğer putları kırdığında şu kalsın diyor Ezraki'ye göre, Ezraki'nin rivayetine göre. Ama ben öyle görmüyorum. O boyayı silmeye çalışıyorlar, çıkartamıyorlar, onun için kalıyor diye düşünüyorum. Bu da bir başka rivayet ve bu rivayet daha doğru. Yine Kabe'nin içinde Hazreti İbrahim'in elinde bir koç olduğu halde heykeli var. Hepsi var. İbrahim var, İsmail var, Hacer var, İsa var. Hatta Hazreti Musa'ya ilişkin bir hatıra var. Yani efendim ne gelse hoş geldi. Onun için onun için de diyorlar ki zaten Allah'a ilişkin sen kendi Tanrı'na ilişkin getir bir tane de onu koyalım. 365 oldu, 366 olsun. Hatta seviniriz diyorlar. Niye? Bir ticari grup daha elde edilmiş oldu. Yani kar daha artar neden olmasın? Problem bu. Onun için Mekke elden çıkar, Kureyş'in korkusu bu. Niye? Araplar bize karşı gelir. Derler ki artık siz bize ihanet ettiniz, bizim inançlarımıza ihanet ettiniz. O halde kutsal kenti verin bize. Siz oraya sahip olamazsınız, siz layık olamazsınız derler diye korkuyorlar. Onun için de amcaya geliyorlar, diyorlar böyle böyle. Yenine sahip ol, ikna et onu. Yenini çağırıyor amca, yenin bak. Bunlar Kureyş'in ileri gelenleri. Sen de benim yeğenimsin. Sen benim tek hatıramsın, andacımsın, teberiimsin. Bunlar böyle diyorlar yani. Sen ne diyorsun? Wallahi ya ammi, Wallahi ya ammi, Lenn veda'u şemse fî yemini Vel kamara fî şimâli. Lemmâ teraktu hâzal emr. <gülüyor> Hattâ ye'tiyallâhu bi Vallahi ey amca, vallahi ey amca, getirseler de güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar ve deseler ki bu işten vazgeç, ben bu işten vazgeçemem. Geçemem çünkü bu iş bana aitti. Allah'tan bir emir getirmedikleri sürece. Dava adamlığıyla heva adamlığını ayırıyorsunuz değil. İşte bu. Bu dava adam. Bu arada teker teker işaretliyorlar. İşaretlenenlerden bir tanesi Erkan bil Ebil Erkam. 16 yaşında olduğunu tahmin ettiğimiz bir delikanlı evli. Bugünkü Mekke'deki Hilton'un arkasına düşen bir mevkide evi var. Çünkü mahzum oğullarının yeri orası. Bunun evi Resulullah'ın insan yetiştirme üniversitesi olarak tespit ediliyor. Gizli üniversite. Neden? Çok ilginçtir. Erkam bin Ebil Erkam'ın ait olduğu kabile olan mahzum oğulları Resulullah'ın kabilesi ile öteden beri rakip. O dönemde hiç kimse rakip kabileye sığınmaz ya da oraya gidip gelmez. Onun için kimse tahmin edemiyor. Yani bu ev bunların toplandığı ev her yerde olabilir ama Erkam'ın evi olamaz. O mahallede olamaz. İkincisi ev öyle bir safa tepesinin arka tarafından seçiliyor. Öyle bir yerden seçiliyor ki dört ayrı cihet var, dört ayrı koydan girilebiliyor. Onun için de nereden kimin geldiğini tespit etmek çok zor. Stratejik bir yer. Üçüncüsü, Erkam bil Ebir Ebil Erkam'ın Müslüman olduğu ilan edilmiyor. Saklı tutuluyor. Çok ilginç. Bakınız, Resulullah'ın nasıl bir stratejist olduğunu da izah ediyorum size. Dört mü? Beşincisi, beşincisi Erkam bil Ebir Erkam daha toy bir delikanlı dedim ya ona anlayacaksın. Onun içinde kimse böyle bir delikanlının evinde böyle yüce, böyle ağır bir sorumlulukla ilgili bir merkez ittikaz edilmesini tahmin edemiyor. İşte bu sebepler göz önüne alınarak Resullah orayı tespit ediyor. Resullah orada sürekli eğitim halinde. Ara ara yekün çıkıyorlar Mekke'nin dışındaki derin vadilerde topluca ...namaz kılıyorlar, iyi mi? Suç işliyorlar. 312. maddeye aykırı bir iş. Topluca namaz kılıyorlar. Cemaatle namaz kılıyorlar. Evet. Mekke yasalarına da aykırı. Ve bu namazlar bir gün fark ediliyor. Gizli daha. Gizlice kılıyor. Ve fark edildiğinde... ...Saat kabilesinden bir müşrik geliyor. Ve... Müslümanlardan bir tanesi orada ağız dalaşı sırasında, o hakaret ediyor. Müslümanlardan bir tanesi de dayanamıyor. Orada eline geçirdiği bir kemikle, kafatası kemiğiyle kafasını yer alıyor. İlk defa İslam'da kan, dökülen kan bu olaydır. Burada başlıyor. Ve tabii bunun arkasından Resulullah olaya el koyuyor ve kesinlikle yasaklıyor. Kesinlikle çatışma yok. Kesinlikle... ...doğrudan bir mücadele yok. Bu doğru bir teşhis o dönem için. Doğru bir strateji. O dönemde dışarıdan da duyanlar var. Müşrikler markaşa alıyorlar Resulullah'ı. Hac mevsimi yaklaşıyor o yıl. İlk defa Müslümanlar hac mevsimine hazırlanıyorlar. Büyük davete hazırlanıyorlar. İlk hac. İslam, Resulullah, İslam peygamberinin... Nübüvveti aldıktan sonra ilk ilk hacca çıkışı. Ancak bu dönemde bazı şeyler daha oluyor. Gıfar kabilesi deniz kenarında, Mekke'nin güney batısında, e, affedersiniz, batısında e, bir kabile, kuzey batısında bir kabile. Ve meslekleri yok. Daha doğrusu meslekleri kervan vurmak. Kervan vurarak geçiniyorlar. Bunu da bir meslek olarak görüyorlar. Gıfar kabilesinden bir zat geliyor bir iş için Mekke'ye, tabii ki duyuyor, Mekke çalkalanıyor ve gidiyor gidince de kardeşi Ebu Zerre Mekke'de biri çıkmış diyor. Ebu Zerre Gıfar kabilesi gibi kendi başına bir tepe bulmuş, o tepede gelen geçen çervanları, şahısları soyuyor. Ama işin ilginci putlara tapmıyor, gençliğinde de tapmıyor. Bu din, din değil diyor sizinkisi. Onun içinde kabileden ayrı yaşıyor ve duyar duymaz geliyor Mekke'ye geliyor Mekke'ye öğrenmek için gelen bu zer hiçbir şey sormadan daha Mekke'nin varoşlarında öğrenmek istediği her şeyi öğreniyor çünkü zaten müşrikler gelene anlatıyorlar söylüyorlar dillerinin döndüğünce karalıyorlar daha doğrusu ne diye karalıyorlar? bir ara toplantı yapıyorlar Darun Nedvede. Ne diyelim, bunun mesajını boğalım. Ne diyelim? Diyorlar ki, önce suskunlukla karşılıyorlar tabii, susuyorlar. Bu küffarın İslami davete karşı ilk stratejisidir. Önce susmak, yok saymak, aldırmazlar, susarlar. Biraz büyüdüğünüzde, tabii büyümeye devam ediyor, aldırmak zorunda kalıyorlar. İşte bu ikinci stratejileri. İslam'a karşı karalama kampanyası. Ne yapalım? Biri diyor ki kahin diyelim. Yok diyor ya kahin değil çünkü hiç kimse kehanet için çoluğunu çocuğunu ona götürmüyor. Bugüne kadar da kehanet örneğine rastlamak. Onun için ben bu dönemde rivayet edilen bu özellikle yiyecekleri çoğaltmakla ilgili falan e, mucize rivayetlerinin pek sıhhatli olmadığını düşünüyorum. Zaten bize gelişi sıhhatli değil, efendim hadis usulü açısından, rivayet tekniği açısından sıhhatli değil de ayrıca vakı açısından da sıhhatli olmadığını düşünüyorum. Çünkü orada bir fikir daha ortaya atılıyor. Diyor ki bir tanesi, biz buna büyücü diyerim. İşin ilginci, orada değil diyor, bir tane büyüsüne rastlamadık. Eğer böyle bir şeye rastlasalardı diyorum onu örnek verecekler. İçlerinden Ümeyye bin Halef iyi ama diyor en yakışanı da bu. İnsanları öyle kendine büyülüyor ki büyülediği adamlar anasından, babasından hatta karısından vazgeçiyor. İşte bu büyücülüğüne örnek değil midir? Ve bunda karar kılıyorlar. Öyle de oluyor. Mus'ab bin Umeyr yaklaşık 17 yaşında bir delikanlı. İlginç bir örnek. Resulullah'la tanışıyor ve Allah'a teslim oluyor. Annesi duyuyor. Annesi Mekke'nin en zengin dullarından biri. O dönemi izah eden İbni Mesud diyor ki, bizim bir yıllık geçimimiz, ailemizin, Musab'ın sırtındaki bir elbise etmezdi. Böyle zengin. Böyle zengin bir kadının, ...çocuğu Musab bin Umey, Müslüman oluyor. Annesi tabii Mekke'nin dul zengini açlık grevine gidiyor. Sen ya dinini Muhammed'i terk edersin ya da ben açlıktan kendimi öldürürüm. Musab'ın söylediği şu, anne sen ne diyorsun? Vallahi şu başındaki saç tellerin adedince canın olsa... Her birini açlık grevinde versen Resulullah'ı değil terk etmek ayağına diken batmasına lazım. Tabi bunu görüyorlar. Bu müthişmiş bir şey. Onun için de büyücü diyelim diyorlar. Ve büyücü diyorlar. Tabi Ebu Zer'e de aynısını söylüyorlar. Ebu Zer'in aldırdığı yok zaten o kafasına koymuş daha yola çıkarken. Onlar ne derlerse tersini anlıyor, algılıyor. Geliyor Kabe'ye orada bir ay Sadece zemzem içtim diyor kendisi. Sadece zemzem içtim. Ee, çünkü o anda Müslümanlar gerçekten de davetin gizli aşamasındalar. Henüz daha davet ilan edilmiş değil. Açıklanmış değil. Açıkça ilan edilmiyor daha doğrusu. Teker teker insanlar üzerinde duruluyor. İşte bu noktada biz Resulullah'ın darul erkamının ne işe yaradığını görüyoruz. Hazreti Ali... O dönemde yaklaşık 10 yaşında bir delikanlı. Yani küçük bir çocuk daha doğrusu. Geliyor. Bir gün Resulullah'la Kabe'den çıkarken Ebu Zer karşılaşıyor orada. E, Tevafuken Resulullah soruyor yabancı kimsin? O Gıfer kabilesinden Ebu Zer. E, ben de Abdullah'ın oğlu Muhammed. Ben seni arıyorum ya Resulullah. Sen burada bekle. Alınacaksın diyor. Bekliyor. Bekliyor. Bir küçümencik yavrucuk geliyor, diyor ki, şöyle yanına yaklaşarak hiç hissettirmeden, amca beni Resulullah gönderdi, şimdi ben senden şu kadar önde yürüyeceğim, sen benim arkamda yürüyeceksin, ben bir köşeyi dönmeden sen dönmeyeceksin, ben bir kapının önüne gelince ayağımdan nalinim çıkmış, ayakkabım çıkmış gibi yapacağım, sen o çıkmış gibi yaptığım kapıya gelip, Eğitimi görüyorsunuz değil mi? 10 yaşında çocuk. Darul Erkam terbiyesi veriliyor bu insanlara. Yine bir örnek. Bu dönemde Resulullah e, affedersiniz Hazreti Ebubekir rahatsız oluyor bir ara. Ağır hasta yatıyor. E, ve Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma binti hatta Hazreti Ebubekir'e Resulullah'ın yerini soracak. Resulullah'ı görmek istiyor. O da Darul Erkam müntesibi öğrencilerinden. O gün Resulullah lazım olmuş. Resulullah bildiği yerlerde yok. Nereye gitti diye ulaşmak istiyor Resulullah'a. Bilemiyor. Ebubekir evine geliyor. Ebubekir'in önce annesine Ebubekir nerede diyor? O ağır hasta yatıyor diyor. Ebubekir'in yanına giriyor Fatıma binti Hatta. Annesi bir ara ikram için dışarı çıkınca annenin yanında konuşabilir miydi? Ebu Bekir hiçbir sakıncası yok konuşabilirsin deyince annesinin yanında Resulullah'ı soruyor. Resulullah'ı soracak sadece. Yani böyle ciddi ve yetişmiş insanlar üzerine kuruluyor. Onu söylemek istiyorum. Evet Darül Erkan Üniversitesi, Üniversitesi'nde Resulullah Kur'an ile eğitim yapıyordu. Kur'an ile eğitim veriyordu bu insanlara, Kur'an ile yetiştiriyordu. İşte bu dönemde ilk hac oluyor ve ilk hac sırasında Resulullah davetini iletiyor. Mesela işte Ebu Zer'in akıbeti ne oldu? Ebu Zer geliyor, Darul Erkam Üniversitesi'nde birkaç aylık bir öğrenciliği var. Ondan sonra Resulullah diyor ki, sen şimdilik alacağını aldın, doğruca Gıfar Kabilesi'ne, kabilene gitti ve dinini yay. Boş durma. Bir günde çağırdığımda buraya gel. Gidiyor. Tabi ta Medine'de çağrılacaktır Ebu Zeyn. Gidiyor Gıfer kabilesine hem davet yapıyor hem vurguna devam ediyor. Yalnız ilginci, işin ilginci şu vurgun yaptığına ilk defa soruyor. Muhammed Allah'ın Resulü müdür değil mi? Allah'ın Resulü'dür diyenin malını kuruşuna kadar iade ediyor. Tabi daha sonra yasaklanınca, ki o anda yasaklar inmiyor zaten. Ameli ayetler daha çok, ahkam ayetleri medenidir biliyorsunuz. Vurguna devam ediyor ama Muhammed Allah'ın Resulü'dür diyen hiç kimsenin malını alıkoymuyor, tas tamam ona geri ödüyor. Hatta bu şekilde, bu şekilde şekli olarak önce İslam'a girip de, daha sonra işin farkına varıp gerçekten giren birçok aile çıkıyor. Bu da kendince bir eşkıyanın ki o tırnak içinde söylüyorum o dönem itibariyle bir eşkıyanın kendince daveti. Evet, o dönemde yine Necit bölgesinden bir başka sahabi geliyor Resulullah'a. O da birkaç aylık bir eğitim görüyor. Diyor ki Resulullah git kabilene davet et. Gidiyor davet ediyor ama kabileden kimse dönüp de bakmıyor. Geri dönüyor. Resulullah biraz daha eğitim veriyor. Bakın tekrar git demiyor. Kabilede bulmuyor suçu. Davetçide buluyor. Onun için davetçiyi bir kez daha eğitiyor. Ve ondan sonra şimdi gene git diyor. Şöyle şöyle şöyle yap. Kesinlikle de dönme Haber alıncaya kadar. Gidiyor ve ondan sonra cidden o kabile içinde de İslam yayılmaya başlıyor. Böyle böyle artık etrafa duyuluyor ve ilk hac döneminde de kurulan Zülmecen'le Ukaz ve diğer panayırlarda Rasulullah ilk defa artık daveti ciddi bir biçimde açıklıyor. Artık insanlara özellikle dünya ve ahiret nereden geliyorum nereye gidiyorum sorularını düşündürtmeye düşünmeye çağırıyor ve işte onun için onun için elhakumuttekaç <gülüyor> çoklukla övünmek sizi helak etti hatta zurtumul mekabir kabirlere varıncaya kadar mezara girinceye kadar ölünceye kadar çoklukla övündünüz Kelasafet alamun, kesinlikle bileceksin. Bunun yanlış oldu. Kelle sayısının ölçü olmadığını kesinlikle bileceksiniz. Servetin ölçü olmadığını kesinlikle insanın İnsanın insani değerini paranın tespit etmediğini kesinlikle bileceksiniz. Bileceksiniz. Tüm makallasafet alamun ve ardından kesinlikle bileceksiniz bileceksiniz ifadeye ibarelere bakın dikkat edin kallahu <gülüyor> taala Yo... keşke şimdi bilseydiniz gelecekte bileceksiniz ama neye yarayacak iş işten geçtikten sonra bilseniz ne olur bilmeseniz kallahu <gülüyor> taala keşke şimdi bilseydiniz ...ne kurtulsaydınız şimdi şu anda yaşıyorken bilseydiniz ...ve tövbe etmek gibi bir imkana sahip kendimiz sahibimiz. Artık Allah'a yönelsek. Bunu yüreğinden gelerek tabii ki söylüyorum. İlmel <gülüyor> yaki. Yakın bir biçimde bilseydiniz. Bilseydiniz. Görerek, duyarak, hissederek, düşünerek, tefekkür ve tedebbür ederek. Ve terevunnel cahiy. Evet, bu halde giderseniz... Mutlaka cehennemi göreceksiniz. Ateşi göreceksiniz. Bu halinizi sürdürürseniz. ثُمَّ <gülüyor> لَتَرَوُنَّ Sonra akıbetinizin ateş olduğunu yakın bir biçimde görerek bileceksiniz. Yani hep, her ayet tepelerine vurur gibi bakın. Bileceksiniz, bileceksiniz, bileceksiniz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمِ اِذٍ عَنَّ ve hepsinin ardından size verilen her bir nimetten hesaba çekileceksiniz. İşte o kadar. Bu ayetlerle kafalarına vuruyordu. Bir tanesi daha Mekke'ye girerken... Öylesine kulağına okumuşlardı ki Mekke müşrikleri aman dinleme büyücüdür, sihirbazdır. Efendim ailesine ihanet etti, babasının dedesinin yolunda gitmiyor, asi bir torundur. vesaire. amcası da bak inanmadı e işte istersen salandan da sor falan. Biliyorsunuz bugün de cari olan şeyler bunlar. Adam ne yapsın zavallı? Ya o kadar korktu ki şairdi kendisi de kabilesinin şairi Kulaklarında pamuktu tıkadır. Kabe'ye gelmezse olmaz, her gelen zaten Kabe'de bir tavaf ediyor. Hangi puta inanıyor olursa olsun İbrahim dedim ya, tüm Arapların medarı iftihar. Kabe'ye geldi ki Resulullah orada kendi kendine etrafının duyacağı şekilde Kur'an okuyor. Böyle tertil üzre, sindire sindire, yedire yedire Kur'an okuyor. Adam... Oradan her şavukta geçerken şimdi duymayın falan diyor ama bir taraftan da merak ediyor. Kulağına geliyor. Dedi ki ya ben kalbimin akıllısıyım, aptalı değilim ki. E, üstelik şairim de sözün iyisini kötüsünden e, ayırırım. Ben man kafamıyım da dedi kulaklarıma e, pamuk tıkıyorum. Pamukları çıkardı attı, canı sıkıldı orada. Yani... Gereğinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder derler ya. Men caveze haddehu inkalebe duddahu. Bir şey haddini aşarsa zıddına inkılap eder. Bugünlerde olduğu gibi. Şiddet de. Resulullah'ın üzerine geldikçe aşırı propaganda yaptıkça aslında bir tür reklama dönüşüyordu. Adam tabi kulağındakileri çıkardı ki duyduğu sözler büyüledi. Vallahi bunlar ne şiirtir, ne dedi başkasından duyduğum sözler. Ben şairim. Bunlar bir insan sözü olamaz dedi. İşte işte bu kadar. Kur'an yüreği de, ne işliyor? Kur'an'la gelenler canlarını verdiler de gittiler. Ama babasından miras kalarak gelenler de hiçbir şeylerini vermediler. İdde sema'un fedorat. Gök kartondan evlerin çatıları gibi yırtılıp parçalandığı zaman. Ve izel kevâkibun tetherat. Yıldızlar yörüngelerinden kayıp birer birer döküldüğü zaman. Ve izel biharu füccirat. Denizler Kaynayıp taştığı zaman Ve izel guburu bu'thirat Kabirler içindekileri dışarı savurduğu zaman Alimet nefsumma kaddemet ve ahirat İşte işte o zaman Herkes Eliyle Kendisinden önce ne yolladığını ve ne yollamadığını. Yaptığının için yaptığını ve yapmadıklarını bilir. Yaptığı için, yaptığı güzellikler için oh der. Kötülükler için of, oh. Yapmadığı güzellikler için eyvah der. İşte o. Ya اَيُّهَا insan, O halde. Ey insan cinsi, ey insanlık. مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Seni, sana karşı bu kadar kerim olan, seni mükerrem kılan, seni ikrama layık gören, seni insan kılan, Rabbine karşı bigane kılan nedir? Niçin Allah'a karşı böyle burnunu havaya kaldırıyorsun? Niçin müstahaniysin Rabbine? Ellezîk <gülüyor> halak. O Rabbin ki seni yarattı. Yaratmakla kalmadı. Fesevvak. Sadece gelişi güzel yaratmadı. Seni muhteşem bir şekilde yarattı. Şöyle bak bedenine. Bak zihnine, bak kalbine, bak özüne ve yüzüne. Nereni sen yaratsan nereni nereye koyardın? Bununla da yetinmedi. Feadlek o faadlek seni bir dal, bir denge üzere yarattı. Bedenine karşılık bir ruh verdi. Maddene karşılık bir mana verdi. Aklına karşılık bir kalp verdi. Düşüncene karşılık bir duygu verdi. Nefsine karşılık bir ruh verdi. Şeytana karşılık bir iman verdi. Bununla da yetinmedi. Fî <gülüyor> eyyü seni istediği surette terkip etti. O hep güzeli ve mükemmele doğru gidecek istidadı izler. O tercih ettiği için terbiyeye elverişli oldu. Onun için mükemmel yaratılmadın ama mükemmel olabilecek sana istidadı verdi böyle yarattı. İşte sen o istidadı, o kabiliyeti kullanarak tekamül edebilirsin. Bu senin terkibinde var. Kalla ama yok. Nedense insan belde kâzibûn be dîn, belki de belde kâzibûn be yom dîndir. Din gününü yine de yalanlar. Yine de öleceğini yalanlar. Görmezden gelir. Etrafında herkes birer birer ölür de, ölüm gerçeği hayatın en kaçınılmaz bir gerçeği olarak her an karşısına çıkar da, nedense insan her an yaşadığı bu gerçeğe inanmak istemez. Hayatın en kaçınılmaz gerçeği ölümdür, ama insanın en çok kaçtığı da yine ödüm olur nedense. Ve inna aleykum ve Ama şunu iyi bilin ki üzerinizde muhafızlar var. Koruyucular var. Yani yalnız değiliz Yalnız değilsin. Kiramen kâterin. ...onlar da mükerrem yazıcılardır. Sizin gibi ikram edilmiş, sizin gibi kerim, sizin gibi istidadı olan yazıcılar. Yaptıklarınızın her birini kaydederler. <gülüyor> İki kamera var. O kameraya sadece üç boyutlu filminiz çekilmez, üç bin boyutlu filminiz çekilir ki... Eylemlerinizin temelinde yatan düşünce nedir? Düşüncenizin temelinde yatan bilinç nedir? Bilincinizin temelinde yatan niyet nedir? Niyetinizin temelinde yatan inanç ve iman nedir? Onların da filmini çeker. Ya'lemûne ma tef'alû. Ne yaparsanız onu bilirler, kaydederler. İnnel ebrâre lefîna'în. Sonuç mu? Bu kayıt sonunda ne olacak mı diyorsunuz? Bu kayıt size karşı inkarınızı ortadan kaldırmak için hayatınızın bir belgesi olarak gösterilecek ikram, kitabek denilecek. Haydi, seyret filmini. bin binefsikel yevme aleyke Hasiba Bugün... Senin hesabını görmek için bir muhasebe ihtiyaç yok, bir muhasebeciye ihtiyaç yok. Sen kendi hesabını kendin göreceksin. Sen sana yetersin. İşte onun için çekilir bu film. Ve bu film iyi çıkar. Kötü kareleri istiğfar asidiyle silinirse, gözyaşı banyosundan geçirilirse... İşte o zaman innel ebrar, ebrar içerisine dahil olmuş olan o insanlar lefî içerisinde bin bir nimetin olduğu cennetlerde taltif edilirler. Ve innel füccâra lefî cahîn. Hayat filmi bozuk çıkan, yapmadığını bırak. Allah'a ve insana karşı adil olmaya. Kendi kendisine ve insana ve hakikate ve Allah'a karşı yabancılaşan. Allah'ın kendisine verdiği kapasiteyi müsbet de değil menfi yönde kullanan. Müsbet yolda değil de menfi yolda tekamül eden. Yani tereddî eden. Yine kendi kendisini gerçekleştiremeyen. Varlığına ihanet eden, dolayısıyla Allah'a ihanet eden kimseler var ya, işte onlar füccardır. Fücuru, günahı, kötüyü meslek edinenlerdir. Füccar. Kötüyü meslek edinmiş olanlar. Böyle yanılıp, yenilip, hata edip, unudup yapma değil. Kötüyü meslek haline getirmek. Ve sindirmek, içselleştirmek karanlığı. Şeytanı içselleştirmek. Şeytanı sindirmek. Ve iki ayaklı bir şeytana dönüşmek. İşte onlar da lefî <gülüyor> korkunç bir azap içinde olacaklar. Yaslevneha <gülüyor> <gülüyor> yevmeddin din gününde ona yaslanacaklar. Yani onlar hesap günü işte, tüm hazırladıkları buradan götürdükleri o ateşin tahtına <Sımı> oturtulacaklar. Ve ma hum anha bi Yo kaçamayacaklar. Ne kaybolacaklar ne de belalarını kendilerinden izale edebilecekler. Kaçamayacaklar. Uma adraka ma din gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Nasıl bileceksin? Ey Muhammed! Bu o kadar o kadar dehşet bir gün ki yaşamayınca anlatmakla bilinecek bir şey değil. Ancak iman edersin. Sımmemâ edrake mâ Sonra, sonra nereden bileceksin sen din gününün ne dehşet bir gün olduğunu? Anlatayım o halde bir cümleyle. Ey Muhammed ve sana iman edenler, ey Kur'an'ı dinleyenler. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسُ Eğer bir cümleyle anlatmak gerekirse o din gününü, o gün, o din günü şu cümleyle özetlenebilir. O gün hiç kimse, hiç kimseyi sırtlanamayacak. Hiç kimse, hiç kimsenin yükünü taşımayacak. Hiç kimse, hiç kimseyi <gülüyor> kurtaramayacak. Vel embu yevme idillillah. O gün iş, o gün emir, o gün talimat hakkı, o gün son sözü söyleme işi Allah'a. Bu ayet ve buna benzer birçok ayet göklerin kapısından dökülüyordu. Bu ayetlerle ilk karşılaşanlar bir çarpılıyorlardı şöyle. Bir iliklerine kadar titriyorlardı. Çamaşır gibi sıkılıyordu yürekleri. Bir sadme ile karşı karşıya Korkunç bir çarpış, korkunç bir gerçekle yüz yüze gelmişlerdi. Müthiş bir haber almışlardı. Manşetler çok korkunçtu. Allah bu manşeti atıyordu sürekli o günlerde. nebe <gülüyor> Nazim. Büyük haberdi. Müthiş haber. Nebe-i Nazim. İzâ ve gâtin Olay olduğu zaman diyordu. İzâ ve ليس لوقعتها الكاذبه. Olacak olan olayı yalanlayan bir bilgi çıkar Böyle diyordu ayetler. Ezel <gülme> şemsukur diyordu. <gülme> Güneş sönüp mahvolduğu zaman. Daha başka ayetler. Yanında yefirul mer'u min diyordu. Kişi kendi öz kardeşinden ve ummihi ve ebi, annesinden ve babasından kaçacak. Ve sahibetihi ve beni, arkadaşından, yoldaşından, eşinden, dostundan ve öz evladından kaçacak. Böyle, böyle sahnelerle çarpılıyordu insan. Bunlar ilk defa duyuluyordu. Resulullah bunları tebliğ ediyor, geriye çekiliyordu. Tabii bu çarpılış Resulullah'ta da meydana geliyor. Hep beraber yaşıyorlardı vahiy sürecini. Ama vahyin ilk muhatabı olan Hazreti Nebi vahyin olanca ağırlığını da üzerinde hissediyordu. Onun içinde diyordu ki: "Şehebetni suretuhuden ve ahabatuh." Beni hut suresi ve kardeşleri qucağımda ihtiyarlandı. Gerçekten bu ayetler insanı ihtiyarlatan ayet. Tabii ki ayetleri nerenizle dinlediğinize bağlı. Yüreğinizle dinliyorsanız sizi yaşlandı. Yüreğinizle dinliyorsanız, Hı. buyur Allah'ım diyebiliyorsanız ayetleri kulak kepçenizle değil de Özürüz. özünüzle algılıyorsanız işte o zaman sizde etkisini gösterecektir. Kur'an yetiştiriyordu o nesli. Kur'an'ın yetiştirdiği o nesil Öyle bir süreçten geçti ki önce imanları perçinlendi. Resulullah çok fazla başka şeyler söylemiyordu. Onlara sürekli Kur'an'ı tebliğ ediyordu. Onlarda bir iman istikrara kavuşuyordu. Önce tevhid yerleştiriyordu, yerleştiriliyordu kafalarında, zihinlerinde ve yüreklerinde. Daha sonra ahiret, me'at yerleştiriyordu. Tevhid ve ahiret Tevhid ve ma'at bir iman olarak yerleştikten sonra bu üzerine siz istediğiniz kadar kat çıkabilirdiniz. Bir insanın iman temelinde tevhid ve ma'at Allah'ın ve varlığın Allah'ın haricinde olmadığı, Allah'ın tüm varlık üzerinde kadir ve hakim olduğu sizin tarafınızdan iman derecesinde yani ...akıl ve ilim olarak emin olduğunuz bir hadise olarak tekevün ederse... ...ve bir de ölümden sonra bir hayatın olduğuna iman derecesinde inanırsanız... ...işte bu temelin üzerine her şey bina edilebilir. Çıkın çıkabildiğiniz kadar. Ondan sonra ölüm yok size. İşte... ...bu insan için, temelini böyle atmış insanlar için... Ne geçmişe ilişkin üzüntü, ne geleceğe ilişkin endişe ve korku ve kaygı vardır. Yok olmaz. Artık emin, emniyet ve özgürlük içerisindedir. Emniyetini ve özgürlüğünü elde etmiştir. İşte o insanlar öncelikle emniyet ve özgürlüğünü elde ediyorlardı. Daha gelecek hutbelerimde ifade edeceğim işkence dönemine ilişkin bir takım anekdotları... Anlayabilmeniz için, kavrayabilmeniz için, nasıl dayanıyorlardı sorusuna yüreğinizde mukni bir cevap bulabilmeniz için bunu bilmeniz gerekiyor. Nasıl bir iman yerleştiriliyor. Evet böyle terbiye ediliyordu dedim o nesil. Bir gün evden ilk defa dışarıya açılıyor. Vay, dışarıdan yavaş yavaş duyulmaya başlıyor. Medine'de duyuyor tabii Mekke'de olanları. Komşu kent her ne kadar 400 kilometre bir mesafe olsa da arada Mekke ile Medine arasındaki irtibat sürekli bir irtibat. Özellikle Şam yolu üzerinde bulunması dolayısıyla. Onun için de Medine'de de duyuluyor. Mekke'de bir peygamber çıkmış. Kimmiş? Kim olacak canım? Bizim yeğenimiz. Unutmayın. Unutmayın. Amine aslen Medine'li. Dayıları Medine'ye ait. Hazreti Amine'nin dayıları. Ve unutmayın Resullah da çocukluğunda Medine'ye gidip gelmiş. Onun için tanıyanlar tanıyor, bilenler biliyor, sevenler seviyor. Böyle bir haber dalgalandı. Medine'nin yerleşik iki kabilesi var. Eus ve Hazretçi. Yemen taraflarından bir dönem çekilip gelmişler. Kendilerinden önce bölgenin asli sahipleri olan Arapları sürüp çıkarıp da onların yerine geçen Yahudilere komşu olmuşlar. Ers ve Hazreç iki kardeşten türemiş iki kabile olmasına rağmen kan davası var. Öyle harpler oluyor ki bazen bu asl savaşları deniliyor. 120 sene sürmüş. Revanş alınamamış. Revanş alınamamış. Yani yenişilemeyen harpler bunlar. Sicel el harbu sical der Araplar buna. Kimsenin kimseyi yenemediği harp. Böyle bir harbu sical var Araplar. O ona yükleniyor, o ona yükleniyor. Üç kez böyle bir soykırıma kadar gidilmiş. Dördüncü kez harbin eşiğindeler Eus ve Hazret. Eus biraz daha zayıf olduğu için Mekke'ye geliyor, bir heyet yolluyor. Mekkelilerden yardım isteyecek. Mekkelere yardım için gelen Eus'e ait bu delegasyon, Mekkelilerden yardımı alamıyor. Biz diyorlar sizden herhangi birinize yardım edersek diğerini küstürürüz. Onun için yardım edelim. Ama Resulullah'ı görüyorlar. Bu erken yıllarda gelişen bir şey. Daha sonra değil, akabe beyatlarında daha çok var. Akabeye çok var. Daha. Erken yıllarda böyle bir hadise oluyor. Ve bu ekip Resulullah'la karşılaşıyor. Resulullah bunlara ayetler okuyor. Bunları sadece dinliyorlar ve gidiyorlar. Ekibin reisi, bu diplomatik heyetin reisi olan Medineli, bana göre Medine'de ilk Müslüman olan insan. Çünkü vefat ederken başucundakilere Allahun Vahidun diyerek hayata gözlerini kapatıyor ve bir olan Allah'a iman ettiğini ifade ederek ve Rasullaha da bağlılığını ifade ederek hayata gözlerini kapıyor. Böyle bir anekdot görüyoruz tarih kitaplarında. Mekke'de, gelelim Mekke'ye. Mekke'de günden güne ebedi mesajın etrafındaki halka genişliyor. Yüreğinde biraz kor taşıyan insanlar bu korun külü verince bir yangına dönüşüp Resulullah'a koşuyorlar. Henüz daha İçindeki ateşi söndürmemiş olanlar Resulullah'ın etrafında halkalanıyorlar ve halka yavaş yavaş büyüyor. Güzel insanlar geliyor, iyi insanları cezbediyor. Çünkü iyi iyiyi çeker, kötü kötüyü çeker. Resulullah toplum içerisindeki ahlaklı, dürüst, temiz, namuslu, erdemli insanları çekiyor. Bu çok önemli bir Çağrının tabiatı ne ise çektiği insanların tabiatı da o olur. Onun için de bir çağrıya kitlelerin kitlesel halde gelmesi değildir önemli olan. O kitlelerin içerisinde o toplumu toplum yapan erdemli unsurların gelmesidir önemli olan. Onun için sayıya değil, kelleye değil, sayıların sultasına bakmayın, ona inanmayın. Kalitenin sultasına inanın her zaman. Erdem'in sultasına inanın. Evet, Resulullah'ın etrafındaki halka güzel insanları çekerek gelişince, müşrikler tabii ki telaş ediyorlar. Ama bu arada bir takım olaylar da oluyor. Bu olaylardan bir tanesi, bu telaş ile ilgili, Resulullah Kabe'nin etrafında Rabbine dua edip yakarırken, yine kendisine ne dinleyecek insan ararken bir gün... Geliyor ki tüm Ekabir, Mekke'nin Ekabir'i orada toplanmışlar. Hepsi oradalar. Ebu Cehil orada, Ümeyye bin Halef orada, Ut da orada, Şeybe orada, Rabi'a orada. Yani Ekabir'in orada ve konusu da sohbetlerinin Resulullah. O alay ediyor, sözü ona veriyor. O küfrediyor, sözü ona veriyor Resulullah geliyor, üzerlerine geliyor suçüstü hali ve Resulullah'ı e... görünce alaylarını Resulullah'a yönlendiriyorlar, hakaretlerini. Resulullah'ı tabii hiç öyle görmemişler. O anda bir şey oluyor, hiç görmedikleri bir şey, Muhammed'de hiç tahmin edemedikleri bir şey, Resulullah direkt üzerlerine yürüyor. Üzerlerine yürüyor, geri geri çekiliyorlar. Resulullah adım atıyor, geri çekiliyorlar. Parmağını gözlerine uzatıyor. Ben vallahi sizi kahretmek için görmedim. İlk defa böyle görüyorlar. Ve ilk defa böyle görüyorlar. ebul Hakem, Ebu Cehil. Epey bir sessizlik çünkü hiç öyle görmemişler tutlara tutuluyor. Bir cevap da veremiyorlar. Bir Mugire orada bulunan Mugire bozuyor. Sessizdi en yaşlılarından biri. Ya Muhammed sen cahil değilsin diyor. Bunlara bakma. Bunlar çoluk çocuk. Sen olgun birisin. Aldırma ve yoluna git diyor. Aldırma bunlara. Ve böylece Resulullah çok üzgün bir vaziyette Safa tepesine doğru gidiyor. Arkasından orada bulunan mahzumilerden Ebu'l Hakem, Ebu Cehil işte şimdi onun hadisesi geldi. Yediremiyor kendisine. Hakarete uğradı. Resulullah hakaretlerine cevap verdi. Ben sizi kahvetmek için gönderildim dedi. Hiç kimseden ses çıkmadı. Bu kendisine yediremiyor. Oradaki en ataklarından biri, küfrün ele başlarından. Arkasından gidiyor Resulullah'ın safa tepesine doğru. Orada Ağzına geleni söylüyor. Resulullah'a çok or, hakaretli. Ama Resulullah çok düşünceli. Onu yani dinleyip dinlemediği bile belli değil. Kafası elleri arasında. Dudakları kıpırdıyor sürekli. Öyle durgun bir vaziyette. Ebu'l Hakem, Ebu Cehil ağzına geleni söyleyip, içini boşaltıp gidiyor. Her şey bir vesile. Mahrumiyet nimettir derim ya. ...mazlumiyet de nimettir. Gerçekten de. Biraz sonra... ...Hazreti Hamza... ...avdan dönüyor. Munis bir tabiatı olan biri. Hemen hemen Resulullah yaştaş... ...amcası ise de her ne kadar... ...eşit, yaştaş. Onun için... ...munis biri. Ama kızdığı zaman... ...önünde kimsenin duramadığı biri. Hamza. ...genç, yiğit, güçlü, kuvvetli... ...sportmen. Orada... ...Hazreti Ebubekir'in akrabalarından... ...Evi Safa tefesinde olan bir kadın... ...Hamza'nın yolunu kesiyor. Resulullah'a iman etmiş gizlice... ...kendisini gizleyen bir kadın. Duyduklarını tümüyle anlatıyor. Bu Cehil'in yaptığı hakaretleri... ...ve ağzını açıp da bir şey... ...söylemedi Muhammed diyor. Hamza tabi o anda yüreği veriyor. İşte bir sebep olacak. Bir sebep. Herkesin bir kıyameti var ya. Herkesin bir gün dönümü var. Hamza'nın da gün dönümü orada. Ve doğrudan koşumlarıyla birlikte Kabe'ye geliyor. Eliyle gösteriyor kadın bu tarafa gitti diyor. Kabe tarafı. Kabe geliyor. Ebu Cehil orada. Ben o ne diyorsa onu diyorum. O neye iman ediyorsa ben de ona iman ediyorum. Hadi gel de bana yap. Diyor. Atın üzerinde. E Tabii Ebu Cehil'in yapacak bir şey yok. Elimdeki yayla bu Cehil'i orada e, dövüyor. Kafasını kanatıyor. Ve çıt yok zaten kimsede ama Ebu Cehil de orada yiğitlik yapıyor. Diyor ki Vallahi ağzıma geleni söyledim ben çok hakaret ettim diyor. Hamza haklı diyor. Ve Hazreti Hamza'nın imana gelişi böyle bir hadise üzerine oluyor. Tabii bu olaylar olurken beri tarafta Mekke'nin soyluları, Mekke'nin aristokrat kesimi bu problemi çözmek için kendilerince sorun gördükleri bu meseleyi halletmek için sürekli toplantı halindeler. Bir gün Resulullah'ın uzaktan akrabası, Resulullah'ın dedesi Haşim'in kardeşinin torunu Utbe, Utbe bin Rebi'a. Ona diyorlar ki, git bir teklif götür. Git, de ki ne istiyorsun sen? İste. Bizden ne istiyorsan iste. Dünyalık ne istiyorsun? Reis mi olmak istiyorsun? Kadın mı istiyorsun? Para mı istiyorsun? Mal mülk mü istiyorsun, makam mı istiyorsun, ne istiyorsun sen söyle, dile bizden ne diler sende, git bu teklifi gör. Yeter ki bu kentin putlarına dokunmasın, atalarımıza kafir demesin, sosyal düzenimizi bozmasın, hayat tarzımıza karışmasın. Benzerlikler kuruyorsunuz değil mi? Ben kıyas yapmıyorum ya, siz zihninizle benzerlikler kurmanız lazım. Onun için anlatıyorum zaten, hikaye. yoksa hikaye olur. Hikaye anlatmıyorum ben size. Çağ taşıyayım diye anlatıyorum. Utve gidiyor, Resulullah o anda Kur'an okuyor, bir köşede buluyor. Ve diyor, böyle böyle, ne istiyorsun sen ey kardeşimin o? Ala konuşurlar, yakın akrabalar birbirlerine. Ne istiyorsun sen? Beni Kureyş gönderdi. Dediler ki, eğer önder olmak istiyorsa Mekke'ye reis seçelim onu. Gelsin başımıza, geçsin başımıza, bize lider olsun. Makam teklif ediyorlar. Çok ilginç değil mi? Çok ilginç. Bir kıyaslama yapalım. Şimdi ...bugünkü Müslüman tipiyle kıyaslama yapın. Değil öyle bir siteye, bir devlete reislik teklifi falan. Böyle kıtırık bir iş, kıtırık bir görev, kıtırık bir makam ve mansıp teklif edildiğinde... ...kaç takla atmazlar. Hem de Allah rızası için değil mi? Öyle değil mi? Gelirsin, gizli gizli gelirsin. Efendim, kendini belli etmezsin. Reis olursun, ondan sonra da istediğini yaparsın. Değil mi? Bu da bir mantık. Gariptir Resulullah bu mantığı kullanma. Peki diyor, paraya ihtiyacın var mı? Ne istiyorsun? Söyle. Aklından ne rakam geçiyorsa söyle vereceğiz Eğer diyor, kadına ihtiyacın varsa, en güzellerimizi ben, ben, hepimiz kızlarımızın en güzeli sana zaten ver. Senden esirgemeyiz çünkü ahlakına şart. Ama eğer mecnunsan seni tedavi ettirelim. Tüm tedavi masraflarını üstleniyoruz diyor. Bütün bu teklifler yapıldıktan sonra Resulullah'ın karşı cevabı ne oluyor biliyor musunuz? Cevabı ne oluyor biliyor musunuz? Cevap vermiyor. Kur'an okuyor. "Ve min ayatihi ve min ayatihil leylu ven vel kamer" La tescudû liş-şemsi ve lâ lil-kameri vescudû lillâhi allazî halakahunne in kuntum iyyâhu ta'budûn. Okuyup geliyor yukarıdan itibaren Fussilet suresini bu ayetle okuyuşuna son veriyor. Cevabım demek istiyor. Cevabım bu. Ve bu ayet güneş ve ay Allah'ın belgelerinden iki belgedir. Siz bunlara tapmayın. Eğer gerçekten iman ediyorsanız, Allah'a iman ediyorsanız Allah'a tapın. Mekke'de inanç sistemi karma karışıktı. Homojen değildi. Bayağı heterojen bir inanç sistemi vardı Mekke'nin. Kimileri yıldızlara tapardı, kimileri putlara tapardı. Kimileri putlara tapmaz, tamamen tanrı tanımaz idiler. Kimileri Allah'a da inanır, putlara da inanırdı. Kimileri hiçbir şeye inanmazlardı. Kimileri bir takım gök cisimlerine ya da bir takım totemlere inanırlardı. Farklı farklı inançlar olan insanlar vardı. Dedim ya çok hoşgörülüydüler diye. Onun için de Resulullah'a 365 Vardı zaten 366. olarak da seninki olsun diyorlardı. Ne olur? Bu kadar hoşgörülüydüler. Yeter ki dokunma yerlerine. Yeni bir ticari kapı daha açılırdı üstelik. Evet, bu Utbe'nin biraz da inancını gösteriyor bize bu ayetlerin orada okunması ve cevabını verdi. Ve Utbe gitti. Tabii Utbe gitmedi. Gitmeden evvel bir olay oldu. Resulullah bu ayeti okudu ve secde ve Resulullah ayetleri okurken önce ellerini arkasına koymuştu böyle, <gülüyor> ayaklarını da uzatmıştı. Ayetler okudukça, bize tarihlerin naklettiğini ben size naklediyorum, ayaklarını toparlıyordu, yavaş yavaş kalkıyordu. Ayetler okundukça tam dizüstü hale geldi, ellerini dizlerin üzerine koydu, böyle gözlerini dikti Resulullah'ın ağzına kulağını dayadı en sonunda. Vaziyet bu. Öyle büyülenmiş bir haldeydi ki Resulullah bitirdiğinde dinlememiş o güne kadar. Peşin fikirle davranmış. Hiç dinlememiş. Ve arkadaşları haber bekleyen, Darun Nedvede haber bekleyen arkadaşları Utbe'yi geriden görünce eyvah büyülenmiş dediler. Çünkü hali onu gösteriyor. Çok etkilenmiş geldi. Vallahi dedi siz ne yapıyorsunuz? Siz ona dokunmaktan vazgeç. Onunla uğraşmayın. Onu kendi davasıyla baş başa bırakın. Ona dokun. Ben ondan öyle sözler işittim ki. Ben hayatımda böyle sözü kimseden işitmedim. O kadar etkili şeyler dinledim ki ben kimseden böyle etkili şeyler duymadım. Ona dokunmayın. Benim size tavsiyem bu ey Mekkeliler. Eğer dedi Utve o galip gelirse ...başarırsa, söylediğinde sadık çıkarsa siz kar edersiniz. Çünkü sizin adamınız. Ama eğer onunla savaşırsanız kaybedersiniz. O eğer başkalarının eline geçerse siz kaybetmiş olursunuz. Hiçbir şeyde kazanmamış olursunuz. Böyle bir fırsat daha da çıkmaz dedi. Akıllı bir kar Evet. Yani rasyonel düşünüyordu. Onun için bu şeyleri söyledi ama... Onların en son söylediği, git dediler, sen de büyülenmişsin, sen de işe yaramazsın. Bir kere gittin, mahvoldun, geldin. Ve tabii ondan sonra komplolar, bir takım düzenler, düzenekler kurulmaya devam etti. Tabii ki dediğim gibi geçenki hutbelerimde de dört basamakta özetleyebiliriz Mekke'nin Resulullah'a karşı tavrını. Birinci basamakta sükut, görmezden gelme, yok sayma. İkinci basamakta dalga geçme, alay ve hakaret. Üçüncü basamakta fiili işkence, dördüncü basamakta varlığına yönel, yönelip yok etme. Yani bu dört basamakta inceleyebiliriz. Burada şu anda ikinci basamak, ikinci aşamadalar Mekkeliler. Yani hem alay, hem hakaret, hem ee, müminlerle her türlü sözlü sataşma, yoluyla hatta hatta e, İbn Saad'ın bize naklettiğine göre bu dönemde pencerelere çocuklarını koyuyorlar özellikle Rasullallah ve Müslümanlar geçerken tükürük yağmuruna tutuyorlardı böyle bir aşağılanma böyle bir e, adice bir yöntemi de tercih ediyorlardı yani imanın e, faturası nasıl ödenir imanın bedeli nasıl ödenir Bedeli ödenince iman nasıl olur? Bedeli ödenmemiş iman nasıl olur? Aslında bunları göstermiyor mu bize bunlar? Ve Farkında bu olduğunu göstermiyor mu? Yoksa miladi 7. yüzyılda yaşayıp yaşamama problemi değil problem. Problem inancınızın bedelini ödeyip ödememe problem. Hangi yüzyılda yaşarsanız yaşayın. Çok fazla fark etmez. Evet, hangi yüzyılda yaşarsanız yaşayın. Rabbimden imanının bedelini ödeyenlerden bir kılmasını niyaz ediyorum. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam, Kelamullahi'l-melikil-azizil-allam, Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam, Ve izâ gure'el-gur'ânu fes-semî'ûle, vansutûl